3. şüa Kulle yevmin huwa fi şan faal limaa yurid yahlukuma yasha bi yadihi melakutu kulli şey fe'nzur ila a'sar rahmetillahi keyfe yuhyi alarda ba'da mevtiha gibe ayetlerin işaret ettikleri hallakiyeti ilahiyye ve faaliyeti rabbaniye içindeki sırrı kayyumiyetin bir derece inkişafına bir iki mukaddeme ile işaret edeceğiz birincisi şu kâinata baktığımız vakit görüyoruz ki zaman seylinde mütemadiyen çalkanan ve kafile kafile arkasından gelip geçen mahlukatın bir kısmı bir saniyede gelir derakap kaybolur bir taifesi bir dakikada gelir geçer bir nevi bir saat alemi şihadete uğrar alemi gayba girer bir kısmı bir günde bir kısmı bir senede bir kısmı bir asırda bir kısmı da asırlarda, bu alemi şehadete gelip, konup, vazife görüp gidiyorlar. Bu hayret verici seyahat ve seyeran-ı mevcudat ve sefer ve seyelan-ı mahlukat, öyle bir intizam ve mizan ve hikmetle sevku idare edilir ve onlara ve o kafilelere kumandanlık eden öyle basîrâne, hakimane müdebirane kumandanlık ediyor ki, bütün akıllar faraza ittihad edip bir tek akıl olsa, o hakîmane idarenin künhüne yetişemez ve kusur bulup, tenkit edemez. İşte bu hallâkiyet-i Rabbaniye'nin içinde, o sevimli ve sevdiği masnuatın, hususen zîhayatların hiçbirine göz açtırmayarak âlemi gayba gönderiyor, Hiçbirine nefes aldırmayarak dünyadaki hayattan terhis ediyor. Mütemadiyen bu misafirhane-i alemi doldurup misafirlerin rızası olmayarak boşaltıyor. Kalemi kaza ve kader kürey-i arzı yazar bozar tahtası gibi yaparak yuhyi ve yumit cilveleriyle mütemadiyen kürey-i arzda yazılarını yazar ve o yazıları tazelendirir, tebdil eder. İşte bu faaliyet-i rabbaniyenin ve bu hallakiyet-i ilahiyenin bir sır hikmeti ve esaslı bir muktaziisi ve bir sebebi dâisi üç mihim şubeye ayrılan mühattsiz, nihayetsiz bir hikmettir. O hikmetin birinci şubesi şudur ki, faaliyetin her nevi cüzi olsun, külli olsun bir lezzet verir. Belki her faaliyette bir lezzet var. Belki faaliyet aynı lezzettir. Belki faaliyet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 ve vücudu bu vücuduna münasip, o hayatı sermediyenin muktezası olarak hatsiz derecede, tabirde hata olmasın, bir aşkı lahuti, bir muhabbeti kutsiye, bir lezzeti mukaddese gibi şuunatı kutsiye, o hayat akdeste var ki, o şuunat böyle hatsiz faaliyetle ve nihayetsiz bir hallakiyetle kainatı daima tazelendiriyor, çalkalandırıyor, değiştiriyor.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 Elbette cemili mutlak olan Zat-ı Kayyumü'z-Celal'in 1001 esma-i hüsnasından her bir ismin kainatın şahadetiyle ve cilvelerinin delaletiyle ve nakışlarının işaretiyle her birisinin her bir mertebesinde hakiki bir hüsn, hakiki bir kemal, hakiki bir cemal ve gayet güzel bir hakikat, belki her bir ismin her bir mertebesinde hatsiz enva-i hüsnle haçsiz hakayık cemile vardır. Madem bu esmanın kutsi cemallerini îrae eden ayneleri ve güzel nakışlarını gösteren levhaları ve güzel hakikatlarını ifade eden sayfeleri bu mevcudattır ve bu kainattır. Elbette o daimi ve bâkî esma hatsiz cilvelerini ve nihayetsiz manidar nakışlarını ve kitaplarını hem müsemmaları olan Zat-ı Kayyumüzel Celal'in nazarı müşahedesine hem hadd hesaba gelmeyen zîruh ve zîşûr mahlûkatın nazar-ı göstermek ve nihayetli mahdut bir şeyden nihayetsiz levhaları ve bir tek şahıstan pek çok şahısları ve bir hakikattan pek kesretli hakikatları göstermek için o aşk-ı mukaddesi ilahiye istinaden ve o sırr-ı binaen kainatı umûmen ve mütemâdiyen cilveleriyle tazelendiriyorlar, değiştiriyorlar. Dördüncü Şua Kainattaki hayret nüma faaliyet daimenin hikmetinin üçüncü şubesi şudur ki, her bir merhamet sahibi başkasını memnun etmekten mesrur olur, her bir şefkat sahibi başkasını mesrur etmekten memnun olur, her bir muhabbet sahibi sevindirmeye layık mahlukları sevindirmekle sevinir, her bir alî cenab zat başkasını mesud etmekle lezzet alır, her bir adil zat. İhkak hak etmek ve müstahaklara ceza vermekte hukuk sahiplerini minnettar etmekle keyiflenir. Düner sahibi her bir sanatkar sanatını teşhir etmekle ve sanatının tasavvur ettiği tarzda işlemesiyle ve istediği neticeleri vermesiyle iftihar eder. İşte bu mezkür düsturların her biri birer kaide-i esasiyedir ki kainatta ve alemi insaniyette cereyan ediyorlar. Bu kaidelerin esma-i ilahiyede cereyan ettiklerini gösteren 3 misal 32. sözün ikinci mevkıfında izah edilmiştir. Bir hülasası bu makamda yazılması münasip olduğundan deriz. Nasıl ki mesela gayet merhametli, sehavetli, gayet kerim, âli cenab bir zat fıtratındaki âli seciyelerin muktezası ile büyük bir seyahat gemisine çok muhtaç ve fakir insanları bindirip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 Madem böyle bir tevziyat memuru hükmünde olan bir insan, böyle cüzi bir ziyafet vermekten bu derece memnun ve mesrur olursa, elbette bütün hayvanları ve insanları ve hatsiz melekleri ve cinleri ve ruhları. Bir sefîni-i rahmani olan kürey arz gemisine bindirerek rûy zemini envâ-ı matûmatla ve bütün duyguların ezvak ve erzakıyla doldurulmuş bir sofrâ-yı şeklinde onlara açmak ve o muhtaç ve müteşekkir ve minnettar ve mesrûr mahlukatını aktar kâinatta seyahat ettirmekle ve bu dünyada bu kadar ikramlarla onları mesrûr etmekle beraber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 ve lezzeti mukaddese gibi isimlerle işaret edilen mani rububiyettir ki bu daimi faaliyeti ve mütemadi hallakiyeti iktiza eder. Hem mesela bir mahir sanatkar plaksız bir fonograf yapsa, o fonograf istediği gibi konuşsa, işlese, sanatkar ne kadar müftehir olur, müteleziz olur, kendi kendine maşaallah der. Madem icatsız ve suri bir küçük sanat. Sanatkârının ruhunda bu derece bir iftihar, bir memnuniyet hissi uyandırırsa elbette bu mevcudatın sani hakimi, kainatın mecmunu, hacsiz namelerin envaiyle sada veren ve ses verip tesbih eden ve zikredip konuşan bir musiki ilahiyye ve bir fabrikayı acibe yapmakla beraber kainatın her bir nevini her bir alemini ayrı bir san'atla ve ayrı san'at mu'cizeleriyle göstererek zîhayatların kafalarında birer fonograf, birer fotoğraf, birer telgraf gibi çok makineleri hatta en küçük bir kafada dahi yapmakla beraber her bir insan kafasına değil yalnız plaksız fonograf, birer aynesiz fotoğraf, bir telsiz telgraf, Belki bunlardan yirmi defa daha harika her insanın kafasında öyle bir makineyi yapmaktan ve istediği tarzda işleyip neticeleri vermekten gelen iftiharı kutsi ve memnuniyeti mukaddese gibi manaları ve rububiyetin bu nev'inden olan ulvi şuunatı elbette ve herhalde bu faaliyeti daimi istilzam eder. Hem mesela bir hükümdarı adil ihkak hak için mazlumların hakkını zalimlerden almakla ve fakirleri kavilerin şerrinden muhafaza etmekle ve herkese müstehak olduğu hakkı vermekle lezzet alması, iftihar etmesi, memnun olması hükümdarlığın ve adaletin bir kaide-i esasiyesi olduğundan elbette hakimi hakîm, adli adil olan Zat-ı Hayy bütün mahlukatına hususan zî hayatlara hukuku hayat tabir edilen şeraiiti hayatiyeyi vermekle ve hayatlarını muhafaza için onlara cihazat ihsan etmekle ve zayıfleri kavilerin şerrinden rahimane himaye etmekle ve umum hayatlarda bu dünyada ihkak hak etmek nevi tamamen ve haksızlara ceza vermek nevi ise kısmen sır adaletin icrasından olmakla ve bilhassa mahkemeyi kübray haşirde adaleti ekberin tecellisinden hasul olan ve tabirinde aciz olduğumuz şu una ve maani kutsiyedir ki kainatta bu faaliyeti daimi iktiza ediyor İşte bu üç misal gibi Esma-i Husna'nın umumunda her birisi bu faaliyeti daimede böyle kutsi bazı şuunat-ı ilahiyeye medar olduklarından hallakiyeti daimi iktiza ederler hem madem her kabiliyet her bir istidat inbisat ve inkişaf edip semere vermekle bir ferahlık bir genişlik bir lezzet verir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 elbette bütün mahlukattaki hadsiz istidatları inkişaf ettiren ve bütün mahlukatını kıymetli vazifelerde istihdam ettikten sonra terakkîvari terhis ettiren, yani unsurları madenler mertebesine, madenleri nebatlar hayatına, nebatları rızık vasıtasıyla hayvanların derece-i hayatına ve hayvanları insanların şuurkârâne olan yüksek hayatına çıkarıyor. İşte her bir zihayatın zahiri bir vücudunun zevaliyle, 24. mektupta izah edildiği gibi, ruhu, mahiyeti, hüviyeti, sureti gibi pek çok vücutlarını arkasında bıraktıran ve yerinde vazife başına geçiren faaliyeti daime ve hallakiyeti Rabbaniyeden neş'et eden maani kutsiyenin ve rububiyeti ilahiyenin ne kadar ehemmiyetli oldukları anlaşılır. Mühim bir suale kat'î bir cevap. Ehli delaletten bir kısmı diyorlar ki kainatı bir faaliyet ile tayir ve tebdil eden zatın elbette kendisinin de mütegayyir ve mütehavvil olması lazım gelir. El cevab haşa yüz bin defa haşa yerdeki aynelerin tegayyürü gökteki güneşin tegayyürünü değil bilakis cilvelerinin tazelendiğini gösterir. Hem ezeli ebedi sermedi her cihet çekemali mutlakta ve istina'i mutlakta maddeden mücerret mekandan kayıttan imkandan münezzeh müberra mualla olan bir zatı ı akdesin tegayyuru ve tebeddülü muhaldir. Kainatın tegayyuru onun tegayyuruna değil belki ademi tegayyuruna ve gayri mütehavvil olduğuna delildir. Çünkü müteaddit şeyleri intizamla daimi tâhir ve tahrik eden bir zat mütegayir olmamak ve hareket etmemek lazım gelir mesela sen çok iplerle bağlı çok gülleleri ve topları çevirdiğin ve daimi intizamla tahrik edip vaziyet ver verdiğin vakit senin yerinde durup tegayyür ve hareket etmemekliğin gerektir yoksa o intizamı bozacaksın meşhurdur ki intizamla tahrik eden hareket etmemek ve devam ile tahir eden mütegayyir olmamak gerektir Ta ki o iş intizamla devam etsin. Saniyen, tegayyür ve tebeddül, hudüsten ve tekemmül etmek için tazelenmekten ve ihtiyaçtan ve maddilikten ve imkandan ileri geliyor. Zatı ı akdes ise, hem kadîm, hem her cihetçe kemal-i mutlakta, hem istina mutlakta, hem maddeden mücerret, hem vacibül vücu vücud olduğundan, elbette tegayür ve tebeddülü muhaldir, mümkün değildir. Beşinci şua, iki meseledir. Birinci meselesi. İsmi i kayyumun cilve-i görmek istersek, hayalimizi bütün kainatı temaşa edecek, biri en uzak şeyleri, diğeri en küçük zerreleri gösterecek iki dürbün yapıp, birinci dürbünle bakıyoruz, görüyoruz ki, İsmi i kayyumun cilvesiyle, küre arzdan bin defa büyük milyonlar küreler, yıldızlar, Direksiz olarak havadan daha latif olan maddi esiriye içinde kısmen durdurulmuş, kısmen vazife için seyahat ettiriliyor. Sonra o hayalin hurdebini olan ikinci dürbiniyle, küçük zerratı görecek bir suretle bakıyoruz. O sırrı kayyumiyetle zihayat mahlukat-ı arziyenin her birinin zerratı vücudiyeleri yıldızlar gibi muntazam bir vaziyet alıp hareket ediyorlar ve vazifeler görüyorlar hususan zihayatın kanındaki küreivat hamra ve beyza tabir ettikleri zerrelerden teşekkül eden küçücük kütleleri seyyar yıldızlar gibi mevlevî bari iki hareket-i muntazama ile hareket ediyorlar görüyoruz.